يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سبيدا يُصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فزاً عظيما اما بعد فاستغنى حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشرى الأمور محتفاتها وكل محتفته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Değerli kardeşlerim, bugün Uhud Savaşı ve yardım merhalesinden bahsedeceğiz. Tabi bu çok uzun bir konu. Yani teferruatıyla birlikte, Uhud'dan sonraki gelişen olaylarla birlikte belki de bu seneyi kapatacağız bununla. Biliyorsunuz diğer sohbetimiz dersimiz, teferruatlı Geniş, malumatlı gidiyor. Konuyu anlattıktan sonra onunla ilgili dersleri, çıkartılacak dersleri veriyoruz. Dolayısıyla böyle yavaş gidiyor. İnşallah hayır olun. Bugün 37. konu, 77. dersi inşallah göreceğim. Evet, Uhud Savaşı'nın öncesi. Kardeşlerim, Kureyşli müşrükle Bedir'in acısını hatırladıkları zaman öfkeleri tutuşuyordu. Orada kaybettikleri Müslümanların kılıçlarıyla yere savrulan o müşriklerin kahramanlarını andıklarında hatırladıklarında öfkeleri iyice şiddetleniyordu. Ve intikam ve öç planları kuruyorlar intikam almak, ölç almak için bir takım planlar kuruyorlardı. Hem de bunu çok böyle geniş umumu bir şekilde herkese yaymak istiyorlardı. İkrime bin Ebu Cehil. Özellikle bu olayı körüklüyordu. Ebu Cehil biliyorsunuz İkrime'nin babası. Bedir'de öldürülmüştü. Safvan ebni Umeyye. Bu da Umeyye bin Halep'in oğlu. Bu da aynı şekilde Ebu Sufya Hakeza ki bunların başı, müşriklerin başı ve benzeri insanlar yeni bir savaş, büyük bir kapsayıcı bir savaş olması için çaba sarf ediyorlar. Ayrıca Ebu Sufya'nın Bedir'in öncesinde Bedir Savaşı'na sebep olan kervanı, herhangi bir yere göndermiyorlar. Yani Ebu Süfya'nın kurtarıp da Müslümanların elinden kurtarıp da Mekke'ye getirdiği o değerli hazinelerin olduğu kervanı da bir yere göndermiyorlar. Ebn-i İshak'ın rivayetine göre Asib-i İbn-i Amr'dan rüayetle o müşrikler, Araplar diyorlar ki Ey Kureyş topluluğu birbirlerine Muhammed Size zulmetti. Ve sizin seçkin kimselerinizi öldürdü. Şu malla yani Ebu Sufyan'ın kurtarıp da getirdiği kervan var ya o kervanın mallarıyla bize yardım edin de savaş için umulur ki Muhammed'den öcümüzü alırız diyor. Birbirlerine böyle bir telkinde bulunuyorlar. Nihayet Arap Müşrikler buna evet cevabını veriyorlar ve anlaşıyorlar. Aralarında sözleşiyorlar. O kervanın içerisinde de bin tane deve ve 50.000 dinarlık bir mal var. Bu kadar kıymetli. Daha önce de söylemiştim. Buna Kur'an-ı Kerim, bakın şöyle işaret ediyor Enfa suresinde. İnnel lezine keferû. <gülüyor> kafirler manlarını Allah yolundan uzaklaştırmak için harcarlar fesayyunfikuna <gülüyor> harcayacaklardı thumma thumma takunu alayhim hasra sonra onların aleyhlerine bir pişmanlık olacak yani bir ziyan olacak thumma <gülüyor> yughlabun sonra onlar da Mağlub olacaklar. Yani yenileceklerdir diyor. Bu malları, bu kadar değerli kıymetli malları harcayacaklar ama neticede onlar mağlub olacaklar. وَالَّذ۪ينَ keferu ila جَهَنَّمَا يُحْشَرُونَ Ve kafirler cehenneme toplanacaklar. Yani küfrü üzere devam eden kafirler Rabbul Alemine küfür üzere kavuşanlar cehenneme toplanacaklardır diyor. Said ibn-i o an diyor ki bu ayet-i kerime kinane oğullarından Ahabiş denilen kimseleri. Bu Ahabiş Habeş kelimesinin çoğuludur ve Mekke'de Habeş adında bir dağ varmış. Orada bu insanlar sözleşiyorlar, yeminleşiyorlar. Daha önce bunlara da Ahabiş deniliyor. Habeşliler bildiğimiz Habeşli değil yani. Bunlardan iki tane adam kiralayan Ebu Sufyan hakkında iniyor diyor. Said İbni Cübeyr bu ayeti Ebu Sufyan hakkında indiğini söylüyor. Ebu Sufyan da bu. Habeşlilerden iki bin tane adamı kiralıyor. Savaş için. Bu iki binin dışında daha Araplardan, Kureyşlilerden, müşriklerden savaşa çıkır, e, çağrılanlar, savaş için talep edilenler hariç. Sırf iki, iki bin kişi bunlardan alınıyor. Evet. Sufyan Ümeyye e, Ümeyye bin Halef'in oğlu. O da biliyorsunuz. Müşriklerin azlılığından ve Bedir'de öldürülenlerden. Bu adam Safvan Bedir'de Esir alınıp da aleyhissalatü vesselamın da serbest bıraktığı serbest bıraktığı bir şair var. Bu şairi kışkırtıyor. Savaş için. Aleyhissalatü vesselam onu serbest bırakmasının sebebi Müslümanlar hakkında, kendisi hakkında aleyhde bir şiir söylemesin diye serbest bırakıyor. Böyle anlaşıyorlar peygamberimizle. Ama Safvan bu adamı bu adamı kışkırtınca verdiği sözü terk ediyor, ihanet ediyor ve aleyhissalatü vesselamın ve Müslümanların aleyhine başlıyor şiirler düzmeye. Buna e, Musafir İbni Abdü Menaf da aynı şekilde iştirak ediyor. Ebu Sufyan ise müşriklerin savaşa karşı en çok iştirak hissedeni Çünkü Bedir'den sonra bir de Ebu Sufyan belirli bir grupla birlikte Medine'ye geliyorlar. Anlattığım üzere iki kişiyi öldürüyorlar. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ı onların peşine gönderiyor. Zeyd onları onların bulunduğu yere yetişince yetişince Ebu Sufyan ve beraberindekiler ellerinde bulunan ne kadar erzak varsa bırakıp kaçıyorlar. O zaman da anlatmıştım. Sevik denen bir yiyecek var. Özellikle onu bol bol sevik bırakıyorlar. Yani böyle hurma, arpa ve benzeri şeylerle dövülerek, ezilerek yapılan e, Arap yemeği. Araplar arasında meşhur tahanlardan elde edilen bir yemek. Nihayetinde Zeyd bin Harise anh, e, bu gazveden bu ganimetleri alıyor. Bir sürü de mal elde ediyor. Ebu Sufyan'ın da burada bir şeyi var. İntikamı var yani. Bu intikamı almak istiyor. Evet. Kureyşlilerden, onların yeminli bulunduğu, anlaşmalı bulunduğu kimselerden ve Habeşlilerden toplam 3000 kişi toplanıyor. Evet, kafirlerin oğlusuna. Bunların başındaki adam da Ebu Sufyan. Ebu Sufyan, Özellikle e, kadınların götürülmesini istiyor. Sebebi de yani kadınlara dokunulduğu zaman namusa, ırza dokunulduğu zaman erkek savaşçılar daha fazla böyle ölümü göze almalarından dolayı, ölüm için atılmalarından dolayı kadınları da yanlarına götürmek istiyorlar. Yani erkeklerin kaçmaması için. Özellikle namus, hırs şey için, ırz için, kaçmayıp savaşmalarından dolayı savaşacakları için kadınların götürülmesini istiyor. 15 kişi kadar toplanıyor. Kadınlardan 15 kişi Onların birkaç tane ismini zikredeceğim. Çünkü meşhur meşhurlar var. Onlardan bir tanesi Hint bin Utbe. Bu Ebu Sufyan'ın karısı biliyorsunuz. Onun Babası öldürülmüştü Bedir'de. Onun intikamını almak istiyor. Biliyorsunuz, Hamza radıyallahu an şehit ettiren, vahşinin eliyle şehit ettiren kadın bu. Bunu Ebu Sufyan çıkartıyor. Evet. Sonra Ümm Hakim çıkıyor. Bu kadın da, bu kadını da İkrime bin Ebi Cehil çıkartıyor. Ebu Cehil'ün oğlu berzara diye bir kadın Berzah diye bir kadın ee, Bu da Binti Mes'ud Bu da Safvan İbni Ümeyye'nin karısı Ümmü Abdullah künyesi de Ümmü Abdullah Safvan Ümeyye'nin karısı Sonra Amr İbni As Hani bildiğiniz şu meşhur sahabe var ya O zaman müşrik Onun karısı çıkıyor Bu da Ümer Abdullah ibn Amr kadının künyesi yani Amr bin As'ta e, karşısına çıkartıyor. Bir de Musa bin Umeyr'in annesi çıkıyor. Onu da kardeşi Ebu Aziz e, Aziz bin Umeyr çıkartıyor. Kadının ismi Hunnas bint Malik. Evet. Bunun gibi meşhur kadınlar, 15 tane kadını yanlarına alıyorlar. Deve hevdeçlerinin, yani develerin üzerindeki kadınlara mahsus yerlere bindiriyorlar ve götürüyorlar. Sebebi de ne? Erkeklerin savaştan kaçma, kaçmaması için. Irz, namus için kaçmaması için böyle yapıyorlar. Bu Hint bin Utbe, bu kadın, Vahşi'yi gördüğü zaman, e, bunun da künyesi, Vahşi'nin künyesi, künyesi Ebu Desme Diyor ki Ebu Desme'ye Eşvi isteşvi Yani ey Ebu Desme Rahatlat sen de rahatlayasın Diye sürekli onu kışkırtıyor Hamza radiyallahu anh'ı Öldürmesi için evet. İleride gelecek e, İlerideki derslerde Vahşi'nin Hamza radiyallahu anh'ı Öldürmesi Bu şekilde e, Silahlar Kureyş'e ait silahlar e, tam 3000 deve ile birlikte taşınıyor. 3000 tane deve var ordunun içerisinde. Ayrıca 200 tane atlı var. 200 tane de süvari var. Ve 700 tane de korunaklı yani zıhlı personel var. Bunların hepsiyle birlikte Uhud'a hareket ediyorlar. Liderleri de Ebu Sufyan atlıların komutanı ise Halid ibni Velid. Halid ibni Velid. Ona da e, İkrime bin Ebi Cehil yardım ediyor. Biliyorsunuz Halid bin Velid, İkrime bin Ebi Cehil, ondan sonra Ebu Sufyan, bunların hepsi ne oluyor? Sonra Müslüman oluyor. Evet. Bu arada, e, daha önce de anlatmıştık, Abbas ibni Abdülmuttalib radiyallahu anh Bedir'de ne oluyor? Esir düşüyor. Ve aleyhissalâhu aleyhi ve onun fidyesini alıyor. Aslında Müslümanlardandı. Abbas radıyallahu anh. Ama müşriklerin içerisinde geldiği için esir alınıyor. Fidye veriyor. Ve tekrar Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye gitmesinin bir gayesi var. Orada müşriklerin yaptığı şeylere haber vermek. Abbas radıyallahu an Müşriklerin hareketini takip ediyor. Askeri hazırlıklarını takip ediyor. Ordu hareket ettiği zaman, müşrik ordusu hareket ettiği zaman acilen aleyhissalatü vesselama bir haberci gönderiyor. Durumu bildirmek üzere. Haberci o zamanın rekorunu kırıyor adeta. Üç günde Medine'ye varıyor. Yani alınamayacak bir mesafe, kat edilemeyecek bir mesafe daha doğrusu. Üç günde Medine'ye varıyor. Aleyhisselatü Vesselam Kube'de iken ona mektubu veriyor. Mektubu Ubeyb İbni Ka'b radıyallahu anh okuyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu şah Gizleyin. Haber vermeyin diyor. Hemen acilen Kübe'den Kube'den e, Kube'daki mesciden Medine'ye dönüyor ve muhacir ve ensarın ileri gelenleriyle görüş alışverişine varıyor başlıyor. İstişareye başlıyor yani. Medine bu durumda e, savaş hazırlığı savaşa çağırılma haline bürünüyor. Ve Müslümanlar silahlarını namazda dahi terk etmiyorlar. Sürekli yanlarında taşıyorlar. Ensarlı bir takım insanlar bazı kimseler aleyhissalatü vesselamın hemen bekçiliğini muhafızlığını yapıyorlar. Saad ibn Muad. Usayd ibn Hudayr. Saad ibn Ubade ve bazı kimseler Ali's-sıratü vesselam'ın hemen bekçiliğine eee soyunuyorlar ve onlar Ali's-sıratü vesselam'ı e, koruyorlar. Ve bazı müfrezeler eee Medine'nin böyle geçişlerine, yol ağızlarına, sokaklarına yayılıyor ve devriye görevi yapıyorlar gelen haberler üzere. Yani müşriklerin ansızın girmemesi için hemen tedbirler alınmaya başlanıyor. Mekke ordusu, Mekkeli müşriklerin e, ordusu ise Medine'ye yakın bir tarafta Sahra Mevki'ne geliyorlar ve Akik Vadisi'nin içerisine suluk ediyorlar. O Akik Vadisi'ne kadar geliyorlar ve e, Uhud dağının yanındaki Aine'nin bölgesine kadar, oradaki tepeye kadar yaklaşıyorlar. Evet. Ebu Sufyan, Ebn-i Harp e, karargahını e, hicretin 3. yılında Şevval ayının 6'sı cuma gününe denk geliyor. O zaman işte orada geldikleri o mekanda Uhud'a yakın bir yerde karargahını kuruyor. Ordunun karargahını kuruyor. Bu arada Aleyhissalatü istihbarat haberleri üst üstüne gelmeye devam ediyor. Hatta son müşriklerin kurduğu karargahın yeri de kendisine bildiriliyor. Aleyhissalatü Vesselam yüksek bir askeri istişare, şura gerçekleştiriyor. Değerli insanlarla bu arada bir de rüya görüyor. Sahih buhari'de anlatıldığına göre aleyhissalatü vesselam e, bu Musa'nın rivayet ettiği hadiste diyor ki ben bir rüya gördüm. Rüyamda diyor kılıcımı bir salladım şöyle hareket ettirdim ve onun ön tarafı göğüs kısmı kırıldı diyor kılıcım. Ve bu diyor Uhud günü, Uhud savaşından müminlere isabet edecek bir musibettir diyor. Yani böyle yorumluyor. Sonra bir daha salladım kılıcı diyor. Bu sefer kılıcım öncekinden daha güzel bir hale dönüştü diyor. Bu da diyor Allah'ın zaferi ve müminlerin tekrar bir araya gelip toplanmasıdır diyor. Hem rüyayı anlatıyor hem de yorumunu yapıyor. Dediği gibi de gerçekleşiyor. Ve ben rüyamda diyor bir takım inekler gördüm, sığırlar gördüm ki bu hayırdır. Bunlar da diyor mü'minlerin Uhud günü şehit olan kimselerdir diyor. Subhanallah. Aleyhisselatü Vesselam bu rüyayı işte ashabının mü'minlerin hezimetiyle yorumluyor. Ve o savaşında şehit düşecek kimselere haber veriyor. Evet. Bir başka rivayette ben diyor koruyucu bir zırhın içerisindeyim böyle gördüm kendimi diyor bunu da Medine ile tevil ediyor. Yani Medine'nin bir koruyucu yer, bir koruyucu mekan olduğunu burada açıklamış oluyor tevil etmiş oluyor. Evet. Abdur Rezlak'ın Musannef'inde rivayet edilen bir rivayette diyor ki Medine Medine binaları birbirine geçmiş bir korunak gibidir diyor. Yani Medine'nin böyle içerisinin korunaklı olduğu yani kale gibi korunaklı bir yer olduğunu haber veriyor. Zaten biliyorsunuz Yahudiler orada her birinin, her bir kabilenin bir ayrıca kalesi var. Evet. Sonra aleyhissalatü vesselam Cuma günü kardeşlerim İnsanlara cuma namazını kıldırıyor ve onlara nasihat ediyor, o ı nasihatta bulunuyor. Ciddi olmalara gerektiğini ve düşmana karşı hazırlıklı olmalara gerektiğini emrediyor. Onlara yardımın sabırla birlikte olduğunu, yardımın ancak sabırla birlikte geleceğini haber veriyor. Sonra da ikinci namazını kıldırıyor, evine giriyor, Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhımalarla birlikte. Onlar da aynı şekilde sarıklarını sarıyorlar, silahlarını kuşanıyorlar, zırhlarını giriyor, giyiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam iki zırh giyiyor o gün. İki tane zırh giyiyor. Kılıcını da işaretliyor. Sonra bekleyen ordunun önüne çıkıyor. Orduyu üç kısma ayırıyor. Üçe bölüyor. Birinci kısım yani tabur halinde veyahut da belük halinde üç bölüme ayırıyor. Birincisi muhacirlerin taburu ona onun başına Musab ibn-i Umeyr'i sancaktar olarak veriyor. Yani sancağı onun eline veriyor. İkincisi Evsli'ler Ensar'dan Evsli'lerin grubuna ayırıyor. Onların başına da Hüseyd ibn-i Hudayr radıyallahu anh'ı sancaktar olarak veriyor. Üçüncü gruba yine bunlar ensarlı ve hazretçili kimseler. Bunların başına da El-Habbab İbni Münzür radıyallahu anh'ı sancaktar olarak tayin ediyor. Bu şekilde orduyu güzelce tasnif ediyor. Ve dikkat edin, mü'minlerin sayesinde bin tane savaşçı var. Bin savaşçı, sadece 100 tanesi zırhlı, müşriklerin kaç taneydi? 700 tane. Yüz tane zırhlı personel var. İki tane de atlı var. Müşriklerin kaçtı? 100. 200 taneydi. Burada iki tane. Sayıya bakın. Ve Taberi, ebn Taberi'nin haber verdiğine göre Medine'ye de yine Ümmü Mektum, ama olan Ümmü Mektum'i namaz kıldırması için imam olarak tayin ediyor. Ordu Aleyhisselatü Vesselam'ın komuta ettiği ordu kuzey tarafına doğru hareket ediyor. Şeyhan denilen bir bölgeye geldiği zaman orduyu teftiş ediyor. Ve küçük olan, yaşı küçük olan kimseleri ayırt ediyor. Yaşları küçük olanları ayırt ediyor. Onlardan, bakın yaşları küçük olanlara, bildiğimiz hep meşhur sahabeler Subhanallah. Abdullah İbni Amr Usame bin Zeyd Zeyd bin Thabit Ebu Said el-Hudri Zeyd ibn Harise bunların hepsini ayır. Yašları 15'in altında bunlar. Ama Rafi bin e, Rafi ibn Khadijc'e izin veriyor. Evet. Çünkü o, ot, o ok atma hususunda atıcıl hususunda mahir bir kimseymiş. Ona izin veriyor. Ashabının haber verdiği gibi. Arkadaşların haber verdiği gibi. Ibni Hişam'in rivayetindeyse Aleyhisselatü Vesselam Sumrat'a bini Cundeb el Fezzari'ye de izin veriyor. Aynı şekilde Rafi bin Hadice Bunlar Beni Harise'nin kardeşleri. İkisi de 15 yaşında. Bunları, bunları Aleyhisselatü Vesselam ilk önce geri çeviriyor. Yašları küçük olduğu için. Rafi'den için diyor ki insanlar bu çok yatıcıdır deyince a.s. ona izin veriyor bu sefer geriye e, şey kalıyor Samurat ibn-i bu da diyor ki <gülüyor> ben diyor eğer diyor, rafi ile güreşirsem onu yenerim diyor ben güreşe tutsam onu yenerim ondan gü güçlüyüm diyor. ve güreşiyorlar gerçekten de onu yeniyor a.s. ikisine birden izin veriyor İkisi de 15 beş yaşında. Evet. Sahih ayında yani bu Buhar ve Müslüm'de ve diğer hadis kitaplarında rivayet edildiğine, edildiğine göre S.A.W. Uhud günü diyor bana baktı, beni kontrol etti. Ben o zaman diyor 14 dört yaşındaydım ve bana izin vermedi diyor. Uhud savaşına çıkmak için. Ama bir sene sonra Hendek savaşı oluyor. Hendek hiç... Hendek Savaşı'nda beni kontrol etti. babana ne diyor? Hendek Savaşı'na çıkmak için izin verdi. Diyor. Evet. Böylelikle Aleyhisselatü yani Vesselam yaşı küçük olanları veyahut da savaşa güç yetiremeyecek olan kimseleri ayırt ediyor kardeşlerim. İbni Kayyım Rahmetullahi Aleyh diyor ki yaşı 15'e ulaşmayan 15'e ulaşan kimselere aleyhissalatü vesselam izin vermiştir yani bulu çağına ermiş olan kimselere bazıları da diyor yani bazı alimleri kastederek e, savaşa güç yetiremeyecek kadar küçük olanlara e, izin vermemiştir diğerlerine izin vermiştir diyor bunu naklediyor Allah'u alem ama yaş itibariyle genelde 15 yaş bulu çağı onun altında olanlar eğer bir de savaşa güç yetiremiyorsa onlara aleyhissalatü vesselam izin vermiyor. Bir sene sonra izin verdiği kimseler de var tabi. Tabi bu arada mahir olup gücü yetenlere de az önce söylediğiniz gibi izin vermiş oluyor Uhud'da. Aleyhissalatü vesselam aynı yerde ashabına bu sefer akşam namazını kıldırıyor. Sonra yaslığı kıldırıyor. Sonra sonra Ashabından e, bu karargahı koruması için 50 tane adam seçiyor. Ve onların başına da Muhammed İbni Mesleme'yi tayin ediyor. Muhammed İbni Mesleme kimi öldürmüştü? Şa Eşref'i öldürmüştü. Ke'ab bin Eşref'i öldürüyordu. Değil mi Yahudilerden? Evet. Muhammed İbni Mesleme'yi güzel maşallah tayin ediyor. Ve kendisinin korumalığına da Zekbuan İbni Ah Abdükayis denen adam kendisinin Aleyhisselatü Vesselam'ın korumalığını yapıyor. Sonra fecirtuluğu etmeden az bir zaman önce yani sabah vakti girmeden az bir zaman kala ashabını geceleyin yola çıkartıyor. Şaut bölgesine geldiği zaman sabah namazını kıldırıyor. O zaman düşmana yakınlar. Düşman Ashabı görüyor. Ashab da aleyhissalatü ordusu da düşmanı görüyorlar. Oracıkta işte münafık Abdullah İbni Selül başkaldırıyor. İsyan ediyor. Ve ordunun üçte birini çekip alıyor. Subhanallah. İbni İshak diyor ki Şaut'a gelildiği zaman bu Şaut Medine ile Uhud arasındaki bir yerdir diyor. Abdullah İbni Übey İbni Selül ordunun üçte birini çekip aldı diyor. Bu münafık kimsenin hedefi o zaman kargaşa çıkarmak. Ortalığı velveleye vermek ve insanların o zor anda sıkıntılı anda birbirlerine düşmesini kargaşaya dönmesini sağlamak. Özellikle ordunun bozulmasını, sarsılmasını, düşman e, karşısında dağılmasını ve zayıflık zayıflığın baş göstermesini, maneviyatlarının da yıkılmasını arzuluyor bu münafık. Dolayısıyla da e, müşrikler onlara karşı bir hücum yapsınlar, saldırı yapsınlar. Böylelikle de bu adam Abdullah İbni Übey Esselül, Übey İbni Selül eski liderliğini hani aleyhissalatü vesselam gelmeden önce Hazreç ve Eves'in lideri konumundaydı ya onu hayal ediyor. Tekrar acaba hakimiyeti liderliği ele geçirir miyim diye. İşte Allah Azze ve değerli vahyi, ilahi emir bu münafıkların oradan çekilmesini, ayrılmasını, safların temizlenmesi, ayrışması Aciziyetin, aciz, tembel kimselerin ayırt edilmesini ve dünyanın dünyaya ibadet eden kimselerin oradan çekilip alınması, onlardan kurtulunması ve safların içerisinde ahireti isteyen arzulayan o saf tertemiz kimselerin kalması için ve ehli sadakatın o safların içerisinde kalması, diğerlerinin de ayırt edilmesi için Allah Azze ve Celle ilahe emrini gönderiyor. Ayetler geliyor. Diyor ki Ali Muran suresinde Allah Azze ve Celle Mâ kânallâh liyâzara'l-mûmînînâ alâ mâ entüm Hatta hattâ Hatta hattâ yemîzel habîfe vettayî Allah pisi, kötü olanı tertemiz olandan ayırt edinceye kadar mü'minleri sizin şu üzerinde bulunduğunuz şeyde bırakacak değildir. Yani imtihan edecek. Yani pis olanlarla, münafık, hastalık olanlarla sağlam, dürüst olanları ayırt ediyor Allah-u Teala. Böyle bir imtihan karşısında. Allahu Allah bilinmeyene, gaybına sizi muttali kılmaz. Yani siz bundan haberdar olamazsınız. Aynı şekilde yine Al-Imran suresinin başka bir ayet-i kerimesinde وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَا تَقَالْ جَمْعَانِهِ فَبِئِذْنِ اللّٰهِ وَلْيَعْلَمَ <الْمُؤْمِنِين> İki grup karşılaştığı zaman Uhud sahnesi anlatılıyor. Müşrikler ve mü'minlerin karşılaşması. Size isabet eden şey yani başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Allah müminleri iman edenleri ayırt etmesi içindir. Ve ri'alemin lade nafakehu. Ve münafıkları da ayırt etmesi içindir. Ve lehum ta'al qatilu fi sebilillah. Onlara münafıklara denilir ki gelin Allah yolunda savaşın. Evet efendim, o yolda savunma yapın. Yani yani şehrinizi savunun, Medine'yi savunun, savunun denildiği zaman, "Qalul lem na'le muqtalen nettaba'nakum." dediler ki eğer biz bir savaş bilsek yani savaşın olacağını bilsek Elbette size tabi oluruz diyor hoül kufri yeemedin akrabı Mü iman o gün onlar küfre imandan daha yakındırlar bu yakul birbahim maalesef kalplerinde olmayan şeyi ağızlarından söyledi kalplerinde olmayanı Azları da söylerler. Vallahi alemu bima yektumun. Allahsa onların gizlediği şeyleri iyi bilir. Çok iyi bilir. Yani. ibn İbn İsar'ın Mürsel olarak rivayetinde kardeşler Abdullah İbn Amr İbn Haram'dan rivayete göre bu adam onların peşine düşüyor ve bu münafıklara nasihat ediyor. Diyor ki: Ey insanlar, size Allah'ı Hatırlatıyorum. Arkadaşlarınızı, topluluğunuzu, kavminizi terk etmeyin. Aranızda e, nebiniz var. Düşman hazır olduğunda ne arkadaşlarınızı terk edin ne de nebinizi, peygamberinizi terk etmeyin diyor. Onlar da ayet-i kerimenin az önce hikaye edip anlattığı gibi eğer biz bir savaş bilirsek size e, yani teslim olmazdık. Savaş olacağını zannetmiyoruz diyorlar. bir savaşın olacağını düşünmüyoruz. Bize savaş uygun değil gibi birtakım ifadeler kullanıyorlar. Allah Azze ve Celle ise onların içlerinde sakladığı korkuyu, sızlanmayı ve her türlü savaştan kaçışı ifade eden karakterlerini ortaya çıkartıyor. Bu adam da, yani Abdullah ibn Amr ibn Haram onlara e, nasihat edip de onları da kabul etmeli geri dönünce, savaştan çekilince, Allah'ın düşmanları, Allah sizi uzak etsin. Allah diyor, Allah Azze ve Celle nebisine size ihtiyaç hissettirmez diyor. Yani size nebinin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacı yok. Allah size muhtaç etmeyecek diyor. diyor. Subhanallah. Tabi mua arada sahabeler arasında, sadık müminler arasında iki görüş belirti, beliriyor. İki tane düşünce ortaya çıkıyor. Münafıklar hakkında, bu çekilen kimseler hakkında. Onlardan birisi onları bir grup, onları öldürelim diyorlar. Diğerleri de öldürmeyelim diyorlar. Buhari'nin bir rivayeti var. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh, Ali İsnaatü sallam Uhud günü çıktığında insanlar yani münafıklar kastediliyor. Bir grup geri döndü ve aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselamın ashabı o zaman bu münafıklar dönünce diyor iki gruba ayrıldılar. Hem münafıkların az önce söylediğim gibi öldürüp öldürülmemesi hususunda bir de savaşalım mı savaşmayalım mı diye bir adeta çatlak meydana geliyor. Çatlak. Müminler arasında. İmtihana var Allah Azze ve Celle فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِي يَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا <كَسَبُوا> Yani size ne oluyor da münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz? Allah kazandıkları şey sebebiyle yani onların yaptıklarından dolayı onları diyor geri çevirecektir. Yani küfre geri döndürecektir onları diyor. Münafıklar. E toridenen tahtü Allah'ın saptırdığını siz hidayet mi edeceksiniz? Münafıkları kastederek. "Ben o Taala'nın saptırdığını siz hidayet mi edeceksiniz? Neden böyle yapıyorsunuz?" diye bu ayet geliyor. Ve men yudlilillahu falan tecide lehu sabilen. Allah kimi saptırırsa onun için sen bir yol bulamazsın diyor. Evet. el Medine diyor tayyip temizdir. Ve günahı oradan temizler tıpkı e, ateşin, gümüşün pisliğini temizlediği gibidir. Diyor. Daha Medine'nin temiz olduğunu bu şekilde kirli olanları, münafıkları, pis insanları dışarı atacağına dair bir sürü hadisler var. Ama konumuzu değil. Bunu ifade ediyor aleyhissalatü Bu şekilde de gerçekleşiyor. Münafıklar temizleniyorlar. Yani e, ordudan ayrılıyorlar. Daha onlara bir şey yapılmıyor yani. Evet. evet. İleride inşallah ileri geldiği zaman onlara neler yapıldığını e, anlatacağız. Allah nasip ederse. Münafıkların bu konumundan Müslümanlardan bir grup işte etkileniyorlar. Hatta geri dönmeyi, yani ufuda çıkmayalım da geri dönelim diye düşünmeye başlıyorlar. Lakin Allah Azze ve Celle onlardaki bu zayıflığı gideriyor. Zayıflık, yani bu hasıl olan, bu düşünceden kaynaklanan zayıflık, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine rahmetiyle muamele etmesi, rahmetiyle yardım etmesinden dolayı sebat ediyorlar, geri dönmüyorlar. Onlardan zayıflığı gideriyor yani. Ve aleyhissalatü vesselamın e, emrine muti bir şekilde savaş meydanında sebat ediyorlar. Bununla ilgili yine Muharebe Müslüm'de Cabir'den gelen bir hadiste diyor ki bizim hakkımızda Cabir de bu dönelim diyen gruptan grubun içerisinde onların kavminden Cabir Ebn-i Abdullah Allah alem, Cabir radıyallahu anh. diyor ki Bizim hakkımızda şu ayeti indi. İzhemmet taifetani minkum en tefşela. Sizden, sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Diyor. O Uhud Arafesinde. Bunu söylüyor. Yani bu ayet-i kerime onları kınıyor gibi. Ama ayetin sonunda Wallahu veliyyuhuma. Allah o ikisinin de, iki grubun da velisidir, yani dostudur diyor. Cabir diyor ki, ben diyor, Allah, وَاللّٰهُ وَل۪يُّهُمَا Bu iki grubun dostudur diyor ya, bundan dolayı diyor, bu ayetin inmemiş olmasını istemem, insin diyor. Demek ki bizim dediğimiz Allah'tır demek istiyor yani. Her ne kadar kınansa da, bozulmaya yüz tutmuş olsa da demek istiyor, demek ki bizim velimiz Allah'tır ben bundan dolayı bu ayetin inmiş olmasını zaten isterdim diyor yani demek istiyor evet. o sahne bu şekilde e, orada anlatılıyor sonra kardeşlerim ve sıra orduyu e, Uhud meydanına sevk ediyor böyle safa sağlam saflar içerisinde ve hassas bir adımlarla iler, ilerleyerek Uhud meydanına iniyor Bu arada yine ordunun içerisinden 50 tane iyi atıcılardan seçiyor, onları ayırıyor ve e, Aynay'ın geçidi, e, Cebel-i Aynay'ın denilen yere, o ön tarafa onları e, yerleştiriyor. Meşhur biliyorsunuz Okçular Tepesi diye bilinen yer. Onlara e, komutanlığına da o elli kişinin başına Abdullah İbni Cübey radiyallahu anh'ı geçiriyor. Ve onlara verdiği görevin ne kadar önemli olduğunu üstüne basa basa söylüyor. Yani Müslümanlara karşı arkadan bir sarma, arkadan ansızın bir müdahale ve baskın olmaması için onların vazifelerini onlara iyice anlatıyor. Sabretmelerini, sebat etmelerini aleyhissalatü vesselam kendisinden bir emir gelinceye kadar oradan ayrılmamaları gerektiğini anlatıyor onlara o 50 kişiye bunu da Buhari ve diğer hadis-i kitapları bakın şöyle anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bera'nın rivayet ettiği hadisa radıyallahu anh onlara diyor ki eğer bizi kuşların alıp götürdüğünü görseniz dahi Yani biz parça parça olup da, olsak da kuşlar bizi alıp götürse sakın diyor ben size haber gönderince kadar yerinizden ayrılmayın. Eğer bizim müşrikleri hezimete uğrattığımızı onları tepelediğimizi, çiğnediğimizi görseniz dahi yerinizden haber, asla ayrılmayın. Size haber gönderince, gönderince kadar ayrılmayın diyor. Subhanallah ben bu hadisleri okuyunca çok hayret ettim. Daha önce fark etmemişim yani okçulara bu nasihati üzerine basa basa veriyor ve o okçular yerinden ayrılıyorlar biliyor musunuz Ondan sonra hezimet geliyor işte aleyhisssel vesselsselam bu ve anil havavalilla vahyyu o hevasından konuşmaz onu konuşmaz ancak vahiyle, vahiyle desteklenir Üstüne basa basa söylüyor bunu. Birkaç tane rivayet var ondan sonra bitireceğim inşallah. Onları da söylemek istiyorum. Önemine binayen. Bir başka rivayette Ebin Abbas'ın rivayetinde arkamızı koruyun diyor aleyhissalatü vesselam. Arkadan bizi koruyun. Eğer bizim öldürüldüğümüzü görseniz dahi bize yardıma gelmeyin diyor. bak Bizim işimizin bitirildiğini, öldürüldüğümüzü görseniz bize yardıma gelmeyin. Eğer bizim ganimet aldığımızı burada işte bozuluyorlar. Ganimet aldığımızı görseniz dahi sakın bize iştirak etmeyin bizim yanımıza gelmeyin diyor. Yani bu kadar tehditli söylüyor. Buna rağmen orada imtihan oluyorlar işte. Radıyallahu anhım Allah onlardan razı oldu. Razı olsun da. Ona rağmen. Bir başka rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir günü 50 tane diyor okçu seçti ve onların başına Abdullah bin Cübeyr'i verdi. Onları bir yere yerleştirdi ve dedi ki eğer bizim kuşlar tarafından kapılıp götürüldüğümüzü görseniz daha sakın size haber gönderinceye kadar mekanınızı terk etmeyin. Eğer bizim düşmana karşı galip geldiğimizi görseniz ve onları çiğnediğimizi görseniz sakın diyor ben size haber verinceye kadar orayı terk etmeyin diyor. Aynı ifadeler ama farklı e, ravilerden geliyor. Yani aleyhissalatü vesselam bu Abdullah İbni Cübeyr'i onlara emir e, tayin edince, komutan tayin edince diyor ki bize karşı düşmanı püskürtün. Oklardan, oklarla püskürtün. Ve bizim arkamızdan gelmeyin ister yani savaş bizim lehimize olsun ister aleyhimize olsun bizim arkamızdan gelmeyin ve yerinizde sabit durun diyor. Bunu defalarca aleyhissalatü vesselam bak nasihat etmiş oluyor. İşte bu yönlendirme ve okçuları bu şekilde dağıtma neticesinde aleyhissalatü vesselam kardeşlerim hakim tepelere Askeriyede tabir vardır. Hakim Tepe. Yani üst bölgeler. Üst bölgelere hakim olmak, oraları kontrol altında tutmak istiyor. Yani zaten Kureyş'in ordusu e, vadiye, vadinin e, içerisine girmiş. Onlar oraya konaklamışlardı. Aleyhisselatü Vesselam'da üst tarafı kontrol edip, dolayısıyla savaşa hakim olmak istiyorum Bundan sonrası haftaya inşallah. Buraya kadar gelmiş olalım. Bundan sonra gerçekleşecek şeyleri de Allah nasip ederse haftaya verelim. Evet. allah Teala hakkıyla e, istifade etmeyi nasip etsin. Bizleri ve tümünün kardeşlerimizi bağışlasın. allah Allahu Teala ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed subhanu keallallahu mevbe ve hamdik eşerüle ala ila hale en testafelik ve etubu ileyk